Elhamdülillahi Rabbil alamin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala el Muhammed Besmele getiren Mahmud Efendi'ye bağlı veyahut nakşı bendi olan kimsenin kestiği yenir mi gibi sormuş bir kardeş Elbette ki yenir çünkü onları tekfir etmiyoruz biz O kimseler tekfir edilmezler, o kimseler ehli kıbledir, Müslümandırlar ancak maalesef tekfirde acele eden kimseler istigase, tevessül, teberruk gibi meselelerden ötürü bu, bu arkadaşların, bu kimselerin yanılgılarından ötürü bunları tekfir etmektedirler. Ancak tekfire engel meseleler vardır. Yaptıkları şey şirk olabilir. Ancak bunu şirk olarak kendileri itikad etmemişlerdir. Bununla ilgili bir tevilleri söz konusudur. Yani bizden önceki alimler tekfir ettiği kimselere hücceti oluşturmuşlardır. İslam'ın hakim olduğu beldelerde kadılar tekfir etmişlerdir hücceti oluşturduktan sonra. Ancak biz bu kimselere hüccetin oluştuğuna inanmadığımız için ya da muteber alimler tarafından tekfir edilmedikleri için biz bu kimseleri tekfir etmiyoruz. Ve kafir görmediğimiz kimseler de Müslüman olarak kabul ederiz ve kestiklerini de yeriz. Böylelikle böyle fitne oluşturacak şeylerden, fitne oluşturacak bakış açısından da sakınmayı ben tavsiye ediyorum. Bu sebeple onların kestikleri yenir. Çünkü onlar Müslümandırlar. Ve hadihi vallahu alem ve sallallahu ala nabiyina Muhammedin ve ala ali Muhammed